İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba İzel Bey, Günaydın. Günaydın, Günaydın Özdeş, Günaydın Can oradaysa tabii. Peryal sana günaydın tekrar. Günaydın. günaydın. Günaydın. Evet hazır mısınız? Ee, ee, bu hazırız. hafta sizi karikatürcülerin böyle fantastik hayal dünyasına davet etmek istiyorum. Biraz e, karikatürcülerin e, böyle gündemi takip etmeye çalışan ve hani o gündemi yakaladıktan sonra da e, çizen politik ve editoryal karikatürcülerin fantastik bir Hayal dünyaları vardır, son derece renkli. Ben bu hafta bu konuda biraz da portre ağırlıklı olmak üzere altı tane güncel örnek seçtim. Umarım beğendiririz. Şimdi ilk örnek Türkiye'den İbrahim Tuncay'ın bir çizimi bu. Bu karikatürde bir Galata Kulesi, portresi hatta bu da bir portre çünkü Galata Kulesi çizimi görüyoruz. Cumartesi günü Cumhuriyet'te yayınlandı bu karikatür. Şöyle bir şey hayal etmiş İbrahim e, Tuncay. Bir vincin yardımıyla kulenin sivri külahı e, kulenin gövdesinden ayrılıyor. Sonra, sonra bu e, Galata Kulesi'nin dış yüzüne, dış yüzeye hiç dokunmadan içini tıpkı kabak dolması e, gibi bir güzel oyuyorsunuz. E, oyma işlemi bittikten sonra da Kalata Kulesi'nin içine yepyeni böyle gıcır gıcır her tarafı cam kaplı bir plaza yerleştiriyorsunuz yine vinç yardımıyla herhalde. Ee, malum Karaköy Galata bölgesi İstanbul'un gün geçtikçe değer kazanan e, tarihi bölgelerinin başında geliyor. Fakat e, buralara plazalar inşa etmek biraz meşakkatli zor. Ee, şimdi işlevsiz ve rant getirmeyen sadece turistlerin gezdiği, turist tepek pek yok ya artık bir Galata Kulesi'nin e, içine uyup modern bir plazayı yerleştirmek. Bu harika bir fikir değil mi? Ne olur söyleyeyim. Evet. Çok güzel gözüküyor gerçekten bu arada. Evet. Hatta gerekirse yer kazanmak için kalın olan o dış duvarlar da sökülüp yerlerine duvar motifli ince kaplama e, paneller, şeyler, e, lefalar yerleştirilir. Çoğu yerde öyle yapılıyor. Evet. görüyorum yani. Hızlılar evet. zannediyorsunuz. Evet. Buradaki e, inşaat çalışması oldukça profesyonel görünüyor. işte ise bir vinç var. O vinç ile beraber teknolojik imkanlar kullanılarak e, Galata Kulesi'nin üstü kaldırılmış durumda. İçinden çıkan yapıda e, bir şimdi, görüyor. E, Ama benim önerim e, şu. Bir, yani şu andaki Galata Kulesi içerisinde yaptığınız şey bu kadar teknik ve modern bir şey değil. Bildiğiniz Elektrikli matkapla hiltiyle beraber bazı şeyler yapıyorlar. Hilti diyorlar. Değil Hilti. Mi onu? Evet. Onun yerine ben kalem traş öneriyorum buraya. Kalem traşla aynı teknikle <gülüyor> beraber bence daha yakın olabilir. Bu kadar teknik imkanlar açısından. Peki değerli. bunu da bunu da e, kaydediyoruz. Ama yani İbrahim Tunçeyin de şeyini e, yani e, küçümsemeyin e, tekniğini gerçekten karikatürcü tekniği yani muhteşem bir şey ve çok da güzel bir fikir. Ee, ilhamı nereden almış bunun için bilemiyorum tabi gerçek olmasından almışım. korkarız <gülüyor> yok gerçeği yani demin, demin söylediğin gibi gerçeği oldu bile de başka türlü oldu hiç değilse bundan e, bir feyz aslında bakın vinçli işte böyle gayet güzel e, kesip içine e, aynen dolma gibi doldurabiliriz neyse eee bir İtalyan e, karikatür sanatçısı var Enrico Bertuccioli. E, onun esin kaynağı Galata Kulesi değil bıyık olmuş. Şimdi bu usta karikatürcü nedense e, Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukashenko'nun bıyıklarına takmış. E, Malum e, Lukashenko'nun 9 Ağustos'ta yapılan bu cumhurbaşkanı seçimlerini e, biliyorsunuz %80 ile kazanmış ve öyle ilan edilmiş protestolarda hemen akabinde başlamıştı zaten ee, son 26 yıldır da ülkeyi demir yumrukla e, yönetiyor Lukashenko Putin'den de e, bakmış ki protestolar büyüyor ediyor falan filan destek istemiş geçen hafta e, fakat e, okuduğum kadarıyla protestolar sırasında şimdiye kadar en az iki gösterici yaşamını yitirmiş binlerce kişi de altına alınmış yani demir yumruk yine e, iş başında. Şimdi karikatüre dönecek olursak e, Bertuccioli, Alexander Lukashenko'nun e, Stalin'inkiler kadar olmasa bile o gür büyüklerini yakın plandan çizme nedenini e, olarak bu olayları e, herhalde e, göz önüne almış. O portre karikatüründe bazen e, sadece bir iki küçük ayrıntı Portresi çizilerinin tüm karakterini ortaya dökmeye yetiyor. Bizim mesela çok genç yaşta getirdiğimiz Necati Abacı diye bir karikatür ustamız vardı. Ve portre de çok çok ustaydı. Gerçekten birkaç çizgi ve bir iki ayrıntıyla kişinin tüm özelliklerini kağıda aktarabiliyordu. Her neyse bu karikatüre dönecek olursak... Lukashchenko'nun bütün o portresini yüz atlarını çizmek yerine sadece Belarus devlet başkanının burun ve ağız bölgesine odaklandı. Ee, oradasınız değil mi? Arı sıra birim evet, sizi de. duyayım çünkü boş <gülüyor> evet. konuşmak istemiyorum. Ee, burun ve ağız bölgesine odaklandı karikatürcümüz. ve orta büyüklükteki o kemerli burnun tam altına üst dudağı tamamen kaplayacak şekilde siyah. Yer yerde e, grileşmiş tabii e, bir büyük çizdi. Hepsi bu kadar. Bu arada evet. o kadar odaklanmış ki ben gerçekten Lukashenko olduğunu hiç çıkaramadım. Fazla bıyık, bıyık odaklı olmuş. Tabii aşina olanlar bu kişinin e, Lukashenko olduğunu hemen anlayabiliyor. Fakat aşina olmayanların e, çözmeleri için başka bir trik var. E, portreye biraz daha yakından bak Özdeş. Baktığın zaman e, bıyıktaki ayrıntıyı göreceksin. Şimdi... Evet. Ama ee, Lukashenko'nun bıyığını oluşturan o siyah kıllar aslında polis şopları. İşte Onları da evet. kılıç gibi gördüm ben. Ee, sana küçük gelmiş bu kalibari. Evet. <gülüyor> Cep telefonundan mı bakıyorsun? Ak Akıllı telefonundan mı Yok aslında bilgisayardan bakıyorum. Evet. Ee, yok bunlar cop. Bunlar cop, evet, yerleri ama var. Sık bir var galiba aynı zamanda beyefendinin ki oldukça fazla sayıda job olduğunu söyleyebiliriz burada. Evet, evet. Biraz Stalin'e benzeyen bıyık. Stalin'kiler daha ya, sıktı ama bir evet, örtüyü. Konuyla falan. alakası yok ama Türkiye'deki liderlerin bıyıklarına baktığımız zaman biraz daha farklı bir e, sıralama sergilenebilir buradaki coplarla. Ama dediğim gibi konuyla hiçbir alakası karış, yok. Karıştırmayalım diyorum. ve siyaset yapmayalım lütfen. <gülüyor> tabii özür dilerim efendim. Kusura bakmayın dayanamadım. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Hoş geldin Can. Hoş bulduk <gülüyor> Şimdi ben o zaman biz de bu portre karikatür konusunda birkaç kelam daha etmek istiyorum. Geçen hafta hatırlayacaksınız 79'larda çizdiği o Lübnan karikatürünü haftanın karikatürü olarak seçmiştik. Tim, Tim diye bir karikatürcü vardı Fransız. Onun evet. şöyle bir sözü vardı. Onu aldım. Aktarmak istiyorum. Resmettikleri kişinin özelliklerini Herkes güzeldir, herkes iyidir mantığıyla güzelleştiren fakat aslında sıradanlaştıran pek çok ressama inat karikatürcü çarpıtmaz. Aksine sana güzel bir kimlik, özel bir kimlik kazandırır. Seni sürünün içindeki koyunlardan biri olmaktan çıkartır, farklı kılar. Onun sayesinde diğerlerinden daha fazla sahip olursun demiş kendisine kızan portresini yaptığı e, siyasetçilere, siyaset adamlarına. Yani karikatür seni e, yüceltiyor bir anlamda. Her ne kadar e, sen ona kızıyorsan da e, diye böyle bir e, söz söylemiş. Şimdi bugüne dek dünyada karikatürü en fazla çizilen e, siyasi liderlerin başında kim geliyor biliyor musunuz? Hmm, hiç en fazla çizilen mi? Evet. Hitler olsa gerek. Yani. Ee, olabilir. Olabilir ama değil. Ee, yakın Fidel Alejandro Castro Ruz yani ne? Fidel Castro ee, kendisi 13 Ağustos 1926'da e, Küba'da dünyaya gelmişti ve 4 yıl önce de 2016'da e, hayata veda etmiş Fidel Castro Küba'da 60 yıla yakın e, sürmüş iktidarı ve bu sırada da e, bu esnada da e, dünyada en fazla tabii bu kadar uzun olunca ee, ve düşün Amerika'da sürekli onu çiziyorlar dünyada hep onu çiziyorlar falan <gülüyor> böyle bir şeye evet. de nail olmuş. Güzel bir şey, şey söyleyebilir gerek... miyim? Ama çok lütfen. da zor olmasa gerek yani suratının yarısı sakal, elbiselerin hepsi yeşil haki renkte olalda olduktan sonra o kadar da kolay zor bir çizim olmasa gerekliydi şu an Kutluyorum Fidemiz. seni. Evet. Bir de ağzına puro mu? Tamam işte bitti. <gülüyor> evet. Yani, evet bir sakal bir puro kafaya da bir şey şap e, bere. Evet şapka. Evet. Bu kadar. Oldu sana e, Castro. Doğru. Doğru Aynen. söylüyorsun. Güzel bir saptama. Doğru değil yani. E, evet. Bekliyoruz Şimdi, senden de Can. Tabii. Gara'da e, çizmiştir bile bir yerleri. Şu anda masa yapalım. Şimdi Haftaya Castron paylaşırım efendim <gülüyor> Tamam. Castro'nun 94. yaş günü nedeniyle e, 500'den fazla bir e, karikatürlerin yer aldığı bir albüm yayınlandı. E, i̇ki yıl önce ölen e, Meksikalı bir karikatürcü Rius Kench e, başlattı bu, başlatmıştı bu projeyi. O da e, yine karikatürcü olan kardeşi Arturo. Arturo Kench e, bitirdi, tamamladı. Ve e, kitap e, geçen hafta işte 13 Ağustos'ta Castro'nun e, bugüne kadar en ünlü dünya karikatürcüleri tarafından çizilmiş olan 500'den fazla e, karikatürle birlikte... E, piyasaya verildi. Kitabın adı La Historia Oficial me Absolvera. Yani e, Google e, çevirisiyle e, bakacak olursak resmi tarih beni affedecek. Ben bunu e, e, resmi tarih beni e, aklayacak gibi okumayı evet. tercih ediyorum aslında. Resmi evet. zaten parantez için almışlar. Kastro'nun sözüydü zaten bu. Evet. Tarih evet. beni aklayacak diyeyim Evet, doğru. Şimdi kitabın kapağını süsleyen e, karikatürü de İtalyan bir e, karikatürcü dostumuz e, Marilena Nardi e, çizdi. Onun eseri e, tabii ki bir Castro karikatürü bu. Ölümünden sonra çizdi bunu, e, çizmişti. E, bu kar karikatürü de anlatacak olursam şöyle Castro'yu ellerini arkasına kavuşturmuş, boynunu biraz hafif bükmüş, düşünceli bir şekilde yürürken, görüyoruz. Sırtından aşağı doğru da bir çift uzun kanat sarkıyor. Çok güzel bir çizim bu aslında. Castro melek olmuş. Mikail olmuş hatta. Marilena Nardin'in yorumuna göre. Sanki hani dünyada daha yapacak çok işim vardı ama şimdi gidip yukarıdaki iblislerle uğraşmam gerekiyor gibi bir hali var bence bu karikatürde. Bu karikatürde ağzında puru yok. Kafasında bere de yok. Evet. Ben açıkçası Fakat... anlayamadım. <gülüyor> Yok ya öyle demeyeceğim. Bak burnuyla ve alnıyla öyle bir şey oluşturmuş ki öyle bir portre ki hakikaten başarılı bir portre. Çok güzel. Hemen anlaşılıyor kasrı olduğu. Lütfen dikkatli bak. Peki. Ya. <gülüyor> ya, özdeş pardon. Sonra değil. Değil mi? <gülüyor> evet. Peki. Ee... Kanatları da böyle bir yani sanki kırık gibi. Yani böyle bir sönük kanatlar onlar. Hani yani normalde yeri, ihtişamlı yeri melek böyle, böyle, kanadı böyle ihtişamlı falan çizilir ya. Pek öyle değil. Güzel yani. Bey. Ben de katılıyorum Özdeş'e. hani. Benzetmek için altında bir yazı yazılması lazım. Bunu sadece portre olarak karşıma koyarsanız bunu kastır derseniz. O zaman ben tam Castro'ymuş derim ama oradan ben Hussam'a ne de kadar giderim. Buna baktığım zaman kimdi bu acaba diye <gülüyor> düşünürken. Ee, peki cevap vermeyeceğim. Cevap vermeme hakkımı kullanmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sizi de şiddetle kunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir karikatür. Yeteri kadar karik, şey karizmatik bulmadık biz canına. O yüzden Kastro'ya ee, benzetemedik. Hayır, basit hep bu, öyle çizildi. Onu, onun <gülüyor> basit için. Edi için. Editoryal karikatürcüler hep e, o kişiyi çizdikleri kişinin altına üstüne daha doğrusu kocaman yazarlar işte. E, ne bileyim Özdeş Özbay diye böyle portreyi çizdikleri zaman e, gömleğinde ceketinde adını yazarlar. Evet. Ee, ama ben burada ben burada e, yani Castro'nun profilini belki çok karikatürünü gördüm çok portresini gördüm Onun için ee, hemen Hı -hı. E, tanıdım diyebileceğim Hı -hı. Ee, Peki Portreden o zaman o zaman bir yani için şöyle portleri bir kenara bırakalım. Ee, ve e, şu haftanın önemli oylarını onaylarına Hatta Akdeniz'de olup bitenlere bir de e, karikatür gözüyle bakalım istedim e, fakat Akdeniz'de olup bitenlere karikatürcüler e, herhalde herkes gibi şaşırıyorlar e, tabiatıyla. Bu kafa karışıklığı nedeniyle olsa gerek bu konuda pek fazla karikatür ben göremedim geçen hafta. Bunun üzerine de e, çok değerli bir grafik tasarım ustası, aynı zamanda karikatür de çiziyor, e, Mehmet Ali Türkmen'in bu konu bağlamında paylaştığı kendi Instagram hesabında ve geçtiğimiz yıl Selanik Tasarım Haftası'nın resmi af afişi olan bir postercisi vardı. O çizimlerinden ikisini anlatmak istiyorum. Şimdi posterin Türkçe adı Huzurlu Ege. Bu afişlerde siluet şeklinde figürler var. Ee, biri siyah bir asker silüeti ee, iki çizimde de zaten bu asker silüeti var onun önünde de e, mavi bir figür var bu iki fikir neredeyse iç içe geçmiş gibiler ee, siyah figür tam teçhizatlı bir asker dediğim gibi ee, ve bu siyah asker e, gölgesinin gölge Hatta siyah Simsiyah çünkü önünde mavi e, olan e, figür Akdeniz'i simgeliyor bence. E, o e, bir tanesinde posterlerin bir tanesinde turuncu mayolu. Diğerinde ise tepeden tırnağa dalgıç elbisesi kuşanmış. Paletli, şnorkelli e, bir yüzücü. E, ayaklarından aşağı doğru da sular, bacaklarından aşağı. Sular damlıyor yani tamamen Akdeniz su denizi geliyor ve huzura gönderme yapıyor benim e, kanaatimce. Arkalarında yer alan e, silahlı askerler de herhalde bu huzuru sağlayan destek unsurları. Değil mi? Öyle mi acaba? Evet, bilemiyorum, bilemiyorum ve zannetmiyorum. Çünkü Mehmet Ali Türkmen bu afişleri Instagram hesabında paylaşırken altına Türkçe ve İngilizce olmak üzere şöyle bir not düşmüş. Yine Ege'de savaş sesleri var. Hı. Evet, e, bu haftanın en heyecan verici açıklamalarından bir tanesi de e, biliyorsunuz sözünü de bol bolca ettiniz zaten e, Putin'den geldi Evreka bulduk bulduk aşıyı bulduk falan diye karikatürcülerde hemen bulduk bulduk fikir bulduk diye kalemek kağıda sarıldılar ve hakikaten abartmıyorum yüzlerce şırıngalı e, Putin karikatürü çizildi e, ben bunların içinden eee Gerçekten çok başarılı ve komik, biraz da komik buldu Keşmirli bir e, karikatürcü e, Mir Süheyl Ahmet Quadri Kadri herende. Mir Süheyl Ahmet Kadri adında genç e, bir karikatürcünün e, karikatürünü anlatmak istiyorum. E, bu karikatürde Rusya Devlet Başkanı Putin'i kürsüde konuşurken görüyoruz. E, heyecanlı bir şekilde. Bu, bu, bu defa portre benzemiş ama değil mi? Evet, bu sefer benzemiş. Evet, benzemiş. Bence de. Peki. Tamam. Peki. Ee, Putin sağ muzaffer bir edayla havaya kalkmış. Elinde de e, kocaman bir şırınga tutuyor. Onu e, dinleyicilere gururla gösteriyor. Kürsünün önünde ise e, bir vaksin yani e, aşı yazısını okuyoruz. Aslında Sputnik'te yazılabilirdi. E, evet. Şimdi... E, bu karikatürün mizah neresinde diye soracak olursanız o hıncahınç dolu salondaki dinleyicilere odaklanmamız gerekecek. Ben ilk bakışta yanıldım. Demin bıyıkları da göremediğimiz gibi bu dinleyicilerin hepsini kel kafalı bir erkekler topluluğu zannettim. Değil mi? Ki, değil, değil. Tabii ki değil. Biraz değil. daha dikkatle yakından bakınca püf noktayı çözüyorsunuz değil mi püf noktasını? Bunlar ya, kel kafalar falan et. değil. İnsan kabaları, evet. İçinlerinde beyaz denlisi, esmeri, sivilcilisi, şişman sızkası, ne bileyim... E, miktarda... ben, bence insan kabası deyince de bence tam anlaşılmamıştır bu. Baya popo. Popo diyelim, <gülüyor> <bi'> <popo gülüyor> evet. Mevzul miktarda popo. Şimdi anladım. E, hepsi de Putin'e dönüp bakıyor. Şimdi e, karikatürcü Mir Sühey, e, COVID-19 aşısının kaba ete yapılacağını, popoya yapılacağına hükmetmiş anlaşılan... Evet ben de ona ee, şaşırdım açıkçası hiç. Belki Rusya'da <gülüyor> öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben hep koluma yaptırmışım da. aslında çok evet, korkuyorum yani. yani neyse. Ee, burada satan razı, yaptıran razı diyecek bir şey yok. Ee, Sputnik hayırlı olsun diyeceğiz değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Milyarlarca evet, popo büyük soru o var. <gülüyor> Pardon karıştı ses anlayamadım. Milyarlarca papa manasına geliyor bu da. Evet, evet, evet, evet. Tabii. Tabii. Heyecan verici. Heyecan verici. Evet. Hayırlı olsun. Peki e, son karikatüre geçelim isterseniz. E, bu karikatürümüzün çizeri de Muhammed Şengöz. E, Muhammed Korona e, Günleri köşesi var. E, bunu da sürdürüyor. E, bu karikatürde de e, o da bu haftaki Portreler dizimize örnek olarak girebilir. Zira bana göre. Muhammed Şengöz kendi selfisini çizmiş. Yani öz portresini çizmiş bu hafta. Hem ne kadar yüzünde ağzını ve örten bir maske. E, gözlerinde de böyle bir kara güneş gözlükleri olsa da ben Muhammed'i yüzünün şeklinden e, o tepesindeki bir tutam e, saçtan falan ve kulaklarından tanıdım. Hiç tanımadığınız için bilemiyorsunuz. Ama bu kesinlikle Muhammed Şengöz. E, ve koronaya karşı daha doğrusu Korona haberlerine karşı sıkı bir önlem almış Muhammed. Karikatüde de söylüyor bunu. Ee, kendi konuşuyor. Korona haberleri kulaktan bulaşınca önlem aldım. Ne yapmış Muhammed? Gerçekten de iki kulağını, iki kulağını birer şişe mantarıyla tıkamış. Böylece artık korona haberlerini duymuyormuş. <Gülüyor> Maskesi isterim, isterim, falan isterim, isterim. da var tabii bir yandan. Tabii, tabii, ha, bütün önlemleri almış aslında. Bütün önlemler, Gayet tedbirli. Bütün tedbirim. önlemler. Evet. <gülüyor> evet. Sorun görünmüyor. Evet. E, benden bu kadar. Şimdi e, sıra sizde. Haftanın karikatünü demokratik bir şekilde e, seçmek için aranızda evet. kavgaya gireb e, başlayabilirsiniz. Bu arada evet, Twitter efendim. üzerinden bir dinleyicinin notu var. E, bahsettiğimiz evet. Fidel Castro karikatüyle ilgili bir yorum yapmış. Hoş bir yorum açıkçası. Ee, tek kanadı melek, diğer kanadı şeytan gibi gördüm ben diyor. Ee, bir tanesi çünkü kırmızı biraz böyle kanlı gibi. Ee, sanırım sanatçı kimilerine göre kastro melek, kimilerine göre şeytan demek istemiş. İşte demiş. kişinin neyse fikri. Evet. E, Dinleyicimizde <gülüyor> değerli. Oldukça makul. Teşekkür ediyoruz. Evet <gülüyor> bu da mantıklı. Bu da, e, Şahin kabaoğlu yorum evet. yapan dinleyicimiz. Ha. Evet. Can, o zaman diyorsun? ben de Şahin Bey'in bu e, görüntüsü üzerine tekrardan, önerisi üzerine tekrardan baktım. Gayet başarılı bir karikatür olduğunu söyleyebilirim wow. tekrardan. Fikrimi değiştirdim, özür diliyorum. <gülüyor> Ve oyum <gülüyor> e, şeytanla melek arasında kalmış olduğu söylenen Castro'ya diyorum. E, güzel. Güzel. Olur. Bir yandan da yani ben, ben de açıkçası çok beğendim karikatürü. Bu e, Galata e, meselesine de Galata Kulesi'ne dair İbrahim Tuncay'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki karikatür de çok başarılı. İçimde kalmış olmasını söylemiş olayım. Ee, evet o da gerçekten çok başarılı bir karikatür. Bu e, dinleyicimizin mesajı bana şimdi. Evet bir, bir, bir kanadı melek diğer kanadı şeytan. Şimdi e, o zaman ne yapıyoruz? Yazı tura. Ee, Yazı tura mı atalım? Siz karar verebilirsiniz. E, yani çok gündemde e, şey Galata Kulesi. Yalnız Galata Kulesi değil, restorasyon, e, restorasyon amacıyla veya da ne bileyim kisvesiyle yapılan e, bu çalışmalar falan filan. Ben, ee, ben Kulik... Seryel de oy, oy kullandı. O da Castro diyor. <gülüyor> Hadi bakalım. 2-2. Iki. Evet. Aa, o zaman <gülüyor> Baykobi'de müracaat. <gülüyor> evet <gülüyor> hemen bağlanabiliriz ama Bağlanı ya da o da musun? şey derse popolar derse Putin ve popolar dersen ne yapacağız <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mecburen demokrasi de işletip onu bir şey. birinci şey seçeceğiz Evet. <gülüyor> bakın bu, bu böyle uzayıp gidecek ee, ve siz e, bundan sonraki yarım saatten olacaksınız ondan korkuyorum <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> iyisi mi şuna bir nokta koyalım Beryal ne dedi kule mi dedi Castro dedi Ufuk da popolar dedi e, <gülüyor> ikiye iki oldu Ömer Madre popolar demedi ama e, editörümüz Ufuk da popolar demiştir yani çok karışık ben böyle bir şey görmedim yani karikatür <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> evet, bu, bu, bu karışıklığın tek bir e, müsebibi nedeni candır i̇şte, ee, <gülüyor> gene umarım, haftaya, şey umarım haftaya umarım i̇şte haftaya gördüğünüz e, gibi Ömer demokrasi her, her zaman işe yaramıyor doğru. demokrasi evet. zaten ben e, demokrasiden nefret hipokrasi Bakın, hipokrasi o zaman demokrasiye son verip son sözü size verelim İzel Bey. Seçelim ve ee, bugünlük son verelim. Peki o zaman Castro diyorum. Peki. Ee, Castro'yu seçtik günün haftanın karikatürü olarak. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. yayınlar diliyorum. Görüşmek o üzere, üzere. İzel Bey. Rozental ile haftanın karikatürleri.